1261, numaralı konu, İbni Mesud'un, Ebu Musa'nın evinde ve onun arkasında namaz kılması, evet, Abdullah bin Mesud, Ebu Musa'nın evine geldi, namaz vakti gelince, Ebu Musa, Ey Eba Abdurrahman, öne geç, namazı kıldır, çünkü sen yaşça bizden büyüksün, sen bizden daha âlimsin, dedi, İbni Mesud, hayır, sen öne geç, namazı kıldır, çünkü senin misafiriniz ve bu mescid de senindir, sen imam olmaya daha müstahaksın, dedi, böylece Ebu Musa öne geçti, ayakkabılarını çıkardı ve imamlık yaptı, selam verdikten sonra İbni Mesud, Ebu Musa'ya niçin ayakkabılarını çıkardın acaba sen mukaddes olan vadide mi bulunuyorsun, dedi.